Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim Bugün biraz farklı bir ders yapmak istiyorum Şöyle biraz yaşı ilerlemiş olanları kızdırmak istiyorum. Onları muhatap almamak istiyorum. Artık ne derler bana bilmiyorum da zaten bu hafta hep mesaj göndermiş kardeşlerimiz. Hocam biz 25'in yukarısında olanlar gelmeyelim mi demişler. Ben 25'in yukarısındakilere gelmeyin demedim. 15 ile 25 arası gelsin dedim. Dolayısıyla... Davet inşallah yerini bulmuştur. Karşımdaki kardeşlerimin tamamını genç kabul ederek gençlere hitap edecek bir ders yapmak istiyorum. Bizim İslam fıkhımızda 0-14 yaş çocuktur. 15-40 yaş gençtir. 41 ve yukarısı İhtiyardır. Bilmiyorum öyle. <gülüyor> artık yaşı 40'ın üzerinde olanlar ben de 41'im yani ben de artık o ihtiyarlar sınıfına giriyorum. Kendilerini şöyle alsınlar desinler ki bizim imanımız genç. Biz aslında genciz genç hissediyoruz artık bir şeyler desinler onlar kendilerine. Söylediğim sözlerin aslında... Yaş farkı gözetmek sizin herkese hitap eden mesajı oldu muhakkak. Ancak direkt genç kardeşlerimi genç hisseden değil. Şu anda da Allah'ın kendisine bir sermaye ve nimet olarak bahşettiği o gençliğin hatta bizim kullandığımız çok güzel bir ifade var. O çok inanılmaz derecede doğru bir ifadedir delikanlı delikanlı olanların bizati kendilerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bu güzel sermayeyi bize emanet eden Rabbimizin hoşlanacağı, memnun olacağı bir şekliyle tanzim etme adına inşallah bir hayra vesile olur. İnşallah bazı şeyler zihinlerimizde daha iyi oturur. Kaybettikten sonra ahvah etmeyiz de şu anda elinde bulunduğumuz zamanında bulunduğumuz şu anları değerlendirme adına bir imkana dönüşür. Allah böyle bir imkana dönüştürsün. Şurada bulunan cemaatin, yukarıda bulunan hanım kızlarımızın inşallah imanlarına bereket versin. İhlaslarını ziyadeleştirsin. Amellerine Farklı bir biçimde bereket ihsan etsin ki o özlediğimiz ve arzuladığımız zamana ve seviyeye inşallah kavuşabilelim. Kıymetli kardeşlerim dedim ya ben de 41 yaşındayım. 15 yaşından beridir yoğun bir biçimde siyer okuyan bir kardeşinizim. 15-41 kaç sene olmuş? 26 sene. 26 senedir aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını çeşitli yönleriyle okuyan bir kardeşinize şöyle bir soru sorsanız deseniz ki kardeşim aleyhissalatü vesselam efendimizin adının yanına hangi kelimeyi yazsan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kelimeden çok hoşnut olur bu önemli bir soru buradan bir yere geleceğiz ne yazsak İman, ihlas, İslam, Kur'an, namaz, çeşitli hadislerden yola çıkarak söyleyelim kadın, güzel koku sayın. Bunların hiçbiri değil. Neden? Çünkü bunlar işin neticesi. Ben işin bidayetinden bakarak konuşmak istiyorum. Bir kelimeyi yazdığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o yüce adının yanına o kelimenin orada bulunması Seyyidi Ruhu En'am'ı hoşnut edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan inanılmaz derecede memnun olacak. Onun adına konuşmaya hakkımız yok. Bunu belli verilere yaslanarak söylemek durumundayız. Ne olursa olsun... Gelenin mensubiyeti ne olursa olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatının üzerinden yola çıkarak bir şeyi söyleyebiliriz ki Efendimizin o ali olan o yüce olan o hem dünyada hem ahirette övülen takdir gören isminin yanına gençler yazdığınız zaman ...başka hiçbir şeyden memnun olmayacak şekilde Aleyhisselatu vesselam efendimizin memnun olduğunu görürsünüz. İsterseniz o genç Müslüman olmamış olsun, o genç müşrik olsun, o genç Hristiyan olsun, o genç Yahudi olsun... ...ama değil mi ki sallallahu aleyhi ve selleme doğru adım attı ve ona doğru yürüyor... Vallahi yüreği yerinden çıkacakmış gibi efendimizin heyecanlandığına kendinden geçtiğine bakarken o insanın kendisine attığı adımlardan hoşnut olduğuna dair en az size 100 tane hadisi anlatabilirim. Ne aklıma geliyor birçok şey geliyor da aklıma şu geliyor. Zaten ona iman eden insanların yaşı hep 40'ın altındaydı ilk günlerde. Sayılıdır 40'ın üstünde olan Efendimiz de 40 yaşında peygamberliğe biliyorsunuz muhatap oldu. Ebu Bekir 38 yaşındaydı ondan aşağıya sayın gitsin artık. 10 yaşında Ali'den alın sözü 38 yaşına kadar Ebu Bekir'e yaslayacağınız ana kadar hep o yaş grubu içerisinde insanları görürsünüz. O ilk günler daha nübüvvetin bir avuç insanla buluştuğu günler Kabe'de bir olay oluyor. Namaz kılmak için Müslümanlar oraya gittikleri anda Mekke'nin kara yüzlü adamları o sesi kısmak için namazı engellemek için bir karışıklık çıkarıyorlar ve daha ilk günlerde peygamber evinden bir kurban peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğulluğu Hatice anamızın ise ilk eşinden oğlu olan oğlu Haris bin Ebu Hale o arba, arbade sırasında o karışıklık sırasında orada şehit oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ilk günlerde hadise böyle gerginleştiği anda Müslümanlara Kabe'de kılmayın bundan sonra. Dışarıda Mekke'nin dışındaki vadilerde kılın diye bir emir veriyor. Evlerde de kılamıyorlar. Niçin? Çünkü evlerden birer kişi Müslüman olmuş. Bazı evlerde oğul Müslüman olmuş, ana baba müşrik. Bazı evlerde baba Müslüman olmuş, kadın müşrik, etraf müşrik. Onun için evlerde de namaz kılamıyor. 2-3 tane ev sayabilirsiniz o gün Mekke'de bütün fertleriyle Müslüman olmuş olan. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışını işaret ediyor. Dışarıda diyor Ebu Dup Vadisi'nde kılmaya başlıyorlar. Başka vadilerde kılıyorlar. Ama Mekkeliler haber alıyor. O vadilere de gidip Müslümanları rahatsız ediyorlar. O hadiselerin birinde dayanamıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas kaç yaşında? 17 yaşında bir genç bir delikanlı. İmanın hamiyetiyle eline geçirdiği bir deve kemiğini Mekkelilerin ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Hattal'ın başına doğru vuruyor. Başını ikiye yarıyor ve Mekke müşriklerini oradan kaçırtıyor. Ama bu olayda Mekke'de bir başka gerginliğe sebebiyet veriyor. İşte o günlerde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey geçiriyor içinden Allah'ım diyor. Nerede olacak bu iş kimin yanında kimin evinde kimin vesilesiyle nasıl olacak da bir yer nasip olacak mı bu davaya gönül vermiş bir avuç insan bir araya gelip diz dize verip senin bize gönderdiğin ayetleri öğrenme adına gayret içerisine girecek mi? Bu ızdıraplar içerisindeyken Efendimizin aklına bazı şahıslar geliyor. Falanca diyor olmaz diyor, filanca diyor olmaz diyor. Kabe'nin avlusunda oturduğu bir anda 18 yaşında bir delikanlı 3 ay olmuş daha yeni evleneli. Babası yeni evlendiği için Safa tepesinde ona bir ev Almış satın almış ona hediye etmiş hanımıyla beraber o evde otururlarken mahsum oğullarından olan tabir caizse o günkü Firavun'un ailesinden olan o ailenin içerisinden bir Musa'yı ileride Musa olacak bir delikanlıyı sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına doğru gönderiyor. Kim o delikanlı Erkan bin Ebil Erkam. duymuş. Efendimizin bir şeyler söylediğini duymuş amcası Velid bin Muğire bir şeyler demiş amcası Ebu Cehil bir şeyler demiş ben kendim duyayım demiş Muhammed'den Efendimiz'e doğru yürüyor. Belki aklında da bir şeyler tasarlamış. Aldığı cevaba göre artık sert bir tavır takınacak bir şeyler söylenecek. Ama Efendimiz görmüş ki 18 yaşındaki beni mahsumdan olan Erkan bin Ebil Erkam kendine doğru yürüyor. O anda sallallahu aleyhi ve sellemin içinden geçen şu. Gelen o anda bir müşrik ama kalbi yerinden çıkacak gibi. Acaba olur mu diyor Allah'ım acaba Erkam bin kam? Erkam bu iş için olur mu? Acaba iman eder mi? Acaba bunu kabul eder mi deyip heyecanla Erkam'ın kendisine doğru yürümesini beklemiş. Ne zaman ki Erkam gelmiş sözler konuşulmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o delikanlıyı o genci imana davet etmiş. İman etmiş eder etmez de arkasından ya Allah, Buyurmaz mısın evime demiş. Efendimiz demiş, şimdi seni benle görmesinler. Yarın ben öğle uykusuna Mekke'nin yattığı bir zaman diliminde gelirim demiş. Ertesi gün Ebubekir'i yanına alarak o eve gitmiş. Evi gezmiş. Beğendim mi evimi ya Resulullah demiş. Beğendim demiş. Ve erkan binebilir kam. Allah senden ebeden razı olsun. O büyük sözü söylemiş. Evim evindir ya Resulullah. Ve o evini Risalet davasının hizmetine koymuş. 18 yaşında bir delikanlı. O günden sonra artık İslam tarihinde adını anacağınız Hazreti Ömer dahil kimi söyleyecekseniz Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin mahsulüdür. O ev bir pota olmuş talim ve terbiye adına bir mektep olmuş. Risalet davasına nice yiğitler doğurmuş o evin sahibi 18 yaşında bir delikanlı bunu hiçbir zaman unutmayın. 3 yıl sonraya gelin nübüvetin 13. yılı artık özel davetten genel davete efendimiz işi döndürecek. Bütün akrabalarını toplamış Ebu Kubeys dağının etrafına bir yemek tertiplenmiş. Ali de o günler 13 yaşında, 13 yaşında Ali'ye de bir görev verilmiş. Elinde su sürahisi gelen akrabalara su ikram edecek. İçecekleri o ikram edecek. Davet bitmiş, yemekler yenmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam maide süresinden okuduğumuz Kur'an'a Hazreti İsa'nın Haykırışı olarak giren o tablonun bir benzerini yaşama adına Allah'a giden yolda bana kim ensar kim yardımcı olacak diye haykırıyor karşısında amcalar var halalar var amca çocukları var hepsi var hiç ses yok bir daha ses yok bir daha söylüyor ses yok atıyor sürahiyi Ali 13 yaşındadır Ali ben varım ya Resulallah diyor ben. Ben varım deyince Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam tebessüm ediyor. Ebu Leheb ikisinin damcasıdır gülüyor. Tamam diyor bu çocuk sana yeter diyor. Ama bir el kaldırmıştır 13 yaşındaki o yiğit. 50 yıl boyunca eli indirmeyecektir. Risalet davası dediğiniz o büyük davanın altında Ali'nin eli vardır. Ve Ali o eli kaldırdığı zaman 13 yaşındadır. Efendimiz ve gençler dediğimiz zaman neyi kast ediyoruz Allah aşkına buradan anlayın. 10 yıl nübüvvetin o ilk günlerinde çalmadığı kapı kalmayacak Efendimizin. Kazandığı insan sayısı sadece 250 olacak. 250 insanın sadece 40 tanesinin yaşı 40 yaşından büyüktür. Geriye kalan 210 sahabi 40'ın altındadır. Ondan başlayın 40'a kadar dedim. Yani delikanlı dediğimiz o zümredir. Neden? Çünkü bu dava risalet davasıdır. Zor bir davadır. Ağır bir davadır. Aşk ister, heyecan ister, sevgi ister, sevda ister, dinamizm ister. Yani delikanlıların yapacağı işi ister. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler onlardan oluşacak. 10 On yılın sonu Taif'e gitmiş Efendimiz taşlanmış gelmiş ama durmayacak. Çadırlar dolaşacak Akabe'de. Akabe'nin anlamını biliyorsunuz. Sarp yokuş demektir. Zor yol demektir Akabe. O zorlu yollarda yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşı o günler elli. Yanı başında sağında 48 yaşında Ebu Bekir Bu tarafta 20 yaşında Ali var 3 kişi yürüyorlar Akabe'nin o zorlu yollarını 15 çadır dolaşmışlar o gece Hepsinden eli boş dönmüşler Umutlar biraz zayıflamış Hüzün çökmüş peygamberin yüzüne Yüreği kan alıyor. O anda sona doğru gelip Akabe'nin son noktasından eve gidecekleri bir anda ufacık bir çadır görmüşler. Ebu Bekir o anda ya Resulallah, şuraya da bir gidelim demiş. Şuraya da bir sona uğrayalım orada da görüşelim demiş. Efendimiz tamam demiş. Varmışlar oraya altı tane delikanlı. Genç ve Efendimiz. Efendimiz ve gençler ne demek buradan anlayın. Altı tane delikanlı başlarında Esat İbni Zürare yaşı 30 varmış efendimiz oraya Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ile söylenen söylenmiş konuşmalar uzun arkadan arkasından onlardan bir kelime-i tevhid gelmiş. Çıkmışlar orada yüreklerinde büyük bir sevinç var. Akabe'deki o son çadırdan dışarıya çıktıkları zaman bizim kaynaklarımızda söz yoktur. Söz yoktur ama tavır vardır. O anda Efendimiz Ebu Bekir'e Ebu Bekir Ali'ye bakmış. Bir şey yok bir şey söylenmeyecek. Ama söylenenin ne olduğunu biz anlayabiliriz. Nedir orada söylenen biliyor musunuz? Oldu bu iş oldu. 6 tane delikanlı iman etti ya. Yesrib denen o coğrafyanın kapıları Müslümanlara açıldı ya. Bu iş oldu ve oldu. O kapılar açıldı. Sonrasından ne olduğunu biliyorsunuz. Ben size Talha'yı, Zübeyri, Sad bin Ebi Vakkas'ı, Abdurrahman İbni Af'ı onları çok duydunuz benden anlatmıyorum. Hepsi gençti, hepsi delikanlıydı, hepsinin Risalet davası altında imzaları vardı. Allah aşkına gelin şu tabloya. İnsanın beyni duruyor bu tabloda. Gelin şu tabloya. İkinci yıl hicretin Bilal asker istiyor. 320'ye yakın insan buyutu sukya denilen yerde toplanıyor. Biliyorsunuz 313 kişiyle gidecek. Sadece 50 tanesi 40'ın üzerindedir 313 kişinin. Orada 320'nin üzerinde insan toplanıyor. Efendimiz dizmiş askerlerini şöyle birilerine sen çık sen çık diyor. Çıkardıkları kimler biliyor musunuz 15 yaşın altındakiler bu insanlar daha yeni hicret olmuş ikinci yıl ne duydular ne gördüler ne aldılar ki cihat için gelmişler oraya. Bedir'e gitmek için Allah Resulü kendilerini seçsin diye parmaklarının ucuna basarak boylarını büyük göstererek biraz kollarını şöyle tutup kendilerini güçlü göstererek kendilerini peygambere beğendirmeye çalışıyorlar. Abdullah İbni Ömer çık diyor ağlamaya başlıyor. Berat çık diyor ağlamaya başlıyor. Üsame sen de çık diyor ağlıyor sayıyor Efendimiz isimleri. Arkadan bir isim o günler 16 yaşında boyu uzun biraz ama zayıf birisi koşup abisinin yanına geliyor. Diyor ki abisine sat diyor beni de çıkaracak Resulullah vallahi beni de çıkaracak. Sat diyor ki Ümeyir git diyor kılıcını bağla beline Allah Resulü belki kılıcıyla seni görürse hevesini görür de seni çıkartmaz diyor. Sa'da diyor ki saat diyor biliyorsunuz Araplarda abi yoktur büyük kardeşe de isimle hitap edilir. saat diyor kılıcımı bağlarsam Resulullah beni hiç almaz. Çünkü kılıcımın yarası neredeyse yerde sürünüyor. Beni o halde görse savaşa kabul eder mi? E ne yapalım diyor otur o zaman orada Allah Resulü sana nedirse artık kabul edeceksin diyor. Efendimiz ve vesselam saat diyor. Ümeyr'e de o da çıksın onu da ayıracak hıçkırıklarla başlıyor ağlamaya. Ağlayınca efendimize şunu söylüyor Ümeyir: ya Allah bakma diyor böyle zayıf göründüğüme. Vallahi ben 16 yaşındayım ben onlardan büyüğüm hatırlamıyor musun? Şöyle şöyle hadiseler olmuştu Mekke'de İnanmıyorsan sağda sor diyecek sağda sorduracak. Yaş 16 olduğunu öğrenince efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümeyr'e izin verecek. Sonra gelecek Ümeyr abisinin yanına kılıcını bağlattıracak ona oradan sonrasını bize Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Tam şuraya bağladım diyor kılıcını yürümeye başladı ama arkasından şöyle bir çizgi bırakarak gidiyordu. Kılıç yerde sürünerek gidiyor Biliyorsunuz varacak Ümeyir bin Ebi Vakkas ve Bedrin 14 şehidinden biri olacak. O gün o meydanda şehit olan o bahtiyarlardan biri olacak. Efendimiz ve gençlik anlıyor musunuz birbirine nasıl yakışan iki kelime? Hangi birini anlatayım size? Attak bin Esit 17-18 yaşında. Tarihler hicretin 8. yılıdır Mekke fethedilmiş ve ilk Müslüman vali atanacak Beytullah'ın olduğu şehre. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hazreti İbrahim'in onlarca peygamberin hatırasının olduğu şehre. Herkes acaba kimi atayacak diye merakla bekliyorlar. Daha yeni Müslüman olmuş Attab İbni Esid'e. Sen diyor Efendimiz onu çıkarıyor. Bu sadece Attab İbni Esid'e verilmiş bir mesaj değil. Bu sadece Attab İbni Esid'in şahsında sizin önünüzde kim olursa olsun ona itaat edin. Eğer meşru birisi ise itaat zorunluluğunuz vardır diye bir mesaj da değil. Evet onlar var ama sadece onlar da değil. Bir boyutu daha var orası mühim. Nedir? gençlere iş verin asla gençleri küçük görmeyin gençlere iş verin ya gençlerin dünyasında ne var gençlere de direkt şu söyleniyor gençler iş alın büyüyeyim de öyle iş alayım diye bir şey yok bizim kitabımızda öyle bir şey yok bizde işle büyümek var iş adamı büyütür var 10 yaşında Ali gibi davranırsın Ali olursun Ali 18 yaşında evini açarsın Erkam olursun 17 yaşında 18 yaşında adım atarsın peygamberin gözüne girersin Mekke'nin ilk valisi olursun. Bunu söylüyor aslında bize Efendimiz ve gençler dediğimiz zaman neler neler dökülür zihnimizden işin bir başka boyutundan bakarsak çok farklı şeyler duyarız. Allah aşkına siz şu rivayeti nasıl anlıyorsunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat döşeğinde bakışlar ötelere kitlenmiştir. İler Rafikil Ala dediği günlerdir. En yüce dosta gidiyorum dediği günlerdir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman, Zübeyir, Talha, Ebu Bey de hepsine selam olsun. Hepsinden Allah ebeden razı olsun. O ordunun askeridir. Ordunun komutanı Üsame İbni Zeyd isimli 17 yaşındaki delikanlıdır. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaati öğretmek istiyor İslam toplumuna. El hak doğru. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babası Zeyd İbni Harise'nin kanının bedelini oğluna aldırtmak istiyor. El hak doğru. Sayın sayın sayın sayın ama bir tane de şu var onu da sayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gençleri sahada görmek istiyor. Saha sizin diyor. Meydan sizi bekliyor diyor. Kimseden bu manada bir şey beklemeyin diyor. Alice davranın ben varım diyor, deyin diyor. Atılın meydana ki 21. asırda Risalet davasına hizmet adına. Birilerinin rolünü oynama noktasında adımlarınız olsun diyor. Ben Üsame İbni Zeyd'in ordunun başına atılma meselesini böyle görüyorum. Eğer yanlış görüyorsam Allah beni affetsin siz de bana dua edin. Siz bana yine dua edin ama ben doğru olduğuna inanıyorum. Böyle olduğuna dair mesajı o kadar doğru anlamıştır ki Hazreti Ebubekir, Bekir. Üsame'yi yerinden tepretmemiştir. Ne kadar itiraz olmuş olsa da. Gelin olayın bir başka boyutuna götüreyim sizi gençler. Bugün dinin iki temel kaynağı var biliyorsunuz. Kur'an ve sünnet. Daha güzel bir ifade ben öyle daha çok severim. Kur'an asıl sünnet usul. Bu manada iki kaynağı. Dört elle sarılın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Azı dişlerinizi şöyle koyar gibi sarılın ve asla ondan yüz çevirmeyin. Eğer öyle sarılırsanız dalalete sapmazsınız dedi. Kur'an ve sünnet. Bize ikisi de aynı yoldan intikal etti. Şimdi birileri Kur'an'ı güya öne çıkarma adına başka şeyler söyleyebilirler bize. Ama iş ortada, rivayetler ortada, tarih ortada, kaynak ortada. Kur'an nasıl intikal ettiyse sünnetle aynı şekilde intikal etti bize. Tarihi anlamda bu ikisinin birbirinden farkı yok. Allah aşkına hangi birimiz Cebrail'den direkt aldı vahyi? Hiçbirimiz. Tabi'in nesli dediğimiz sahabeden sonra gelen nesil Cebrail'den mi aldı vahyi? Hayır. Hayır. Nasıl aldı? Sahabe nakletti. İşte Kur'an'ın nakliyle sünnetin hadisin nakli anlamında bu manada bir fark yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Kur'an nazil oldu. Yaşı kırkın altında olan vahiy katiplerine sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri yazdırdı. Ve o ayetler yazılı bir biçimdeyken Efendimiz aleyhissalatü vesselam ruhunun ufkuna refiki Ala'ya yürüdü. Şimdi dönem Hazreti Ebu Bekir dönemidir. Kur'an bir musaf haline yani iki kapak arasına getirilmek için bir adım atılacaktır. Görüş Hazreti Ömer'in görüşüdür. Söylenecek önce kabul görmeyecek sonra kabul görecek. Kim yapsın bu işi diye sorulacak. Bütün parmaklar 27 yaşındaki bir delikanlıyı gösterecek. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu an Kur'an'ı açıyoruz okuyoruz. Ve o 27 yaşında o günlerde olan o zatın hesap defterine sevap yazdırıyoruz. Sahabe sevap itibariyle geçilebilir mi sorusunun cevabıdır bu. Geçilebilir mi mümkün mü? Kim o zat? Zeyt bin Sabit o büyük insan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldiği zaman 17 yaşındaydı. Mus'ab'ın vesilesiyle iman etmişti. Mus'ab İbni Ümeyr ondaki kabiliyeti fark edince hicretin ilk günlerinde efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a şunu dedi: "Ya Resulallah, bunda bir kabiliyet var." Efendimizle biraz konuştu. "Evet, çok ciddi bir kabiliyet var ve ona bir görev biçti. Neydi o görev? Yahudilerle nasıl mücadele edileceğine dair yol gösteriyor bize Efendimiz Bağırmayla çağırmayla bayrak yakmayla bir yere kadar Bir yere kadar olduğu için 1948'den bu tarafa bir arpa boyu yol alamadık işte Asıl şeyleri ihmal ettiğimiz için bir arpa boyu yol alamadık Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ile nasıl mücadele edilir bunu öğretiyor bize. İçme suyu mu ondan kurtaracaksın ondan yakanı? İktisat onun elinde mi yakanı ondan kurtaracaksın? Siyaset onların elinde mi sen orada ağırlık oluşturacaksın? Diplomasi onların elinde mi? Sen o alanda söz sahibi olacaksın. Bunu yaptı bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çok değil 5 yıl sonra yani hicretin 5. yılında Medine'de Yahudi diye bir şey kalmadı. Yol gösteriyor bize. Biz bu yolu almıyoruz, anlamıyoruz. Gereğini yerine getirmediğimiz için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilerin tamamı Arapça biliyor, Arapları anlıyor, Arapça konuşuyor, bir miktarı Arapça yazıyor. Ama Müslümanlar içinde, Araplar içerisinde İbranice'yi bilen bir tane adam yok. Bunlar film çeviriyorlar, bir sürü iş yapıyorlar. Onların dilini anlayan, onların ne konuştuklarını bilen Müslümanlar içerisinde bir insan yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... O gün 17 yaşında olan o delikanlı o kurban olduğumuz adam Zeyd bin Sabit'e diyor ki git İbranice'yi öğren. Şimdi Zeyd gidecek Medine'de güzel bir dil kursu var oraya yazılacak. Ondan sonra oradaki sistemi beğenmeyecek oradan gidecek başka bir kursa. O kursunda hocalarını beğenmeyecek oradan başka bir kursa gidecek. O kursun da parasını ödemeyecek oradan da başka bir kursa gidecek. 20 yıl geçecek aradan benim oğlum bina okur döner döner yine okur olacak. O biziz. O 21. asrın zeyitleri. Ama ben 14. asrın zeydinden bir şey söyleyeceğim size. Kim öğretecek ona hiçbir Yahudi dil öğretmez ona. Ama Efendimiz bir görev verdi ona. Bir görev verildiği için aman ya Resulallah kim söyleyecek kim yapacak kim öğretir böyle değil ona bir görev verilmiş ya delikanlı budur işte. Tamam ya Resulallah demiş gitmiş Yahudilerin okullarına mekteplerine beytul Midras isimli mektepleri var pencerelerini şöyle bir kolaçan etmiş sesin geldiği bir yer kendine tayin etmiş. Bir ağacın arkasında ses kendine gelebilecek şekilde konumlanmış oraya. Peygamberin dediği o görevi o sesi sessizliğe mahkum etmediği için Allah da yüreğini açmış aklını açmış. 17 gün sonra Allah Resulü'nün huzurunda ya Resulallah öğrendim demiş. Efendimiz bakmış ki İbranice'yi bir İbrani gibi bir Yahudi gibi konuşuyor. Memnun olmuş sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Gençler bir şeyler söylüyor bu rivayetler bize sizin suçunuz yok biz anlatamadık size gerçek manada anlatabilseydik siz de yol bulacaktınız kendinize. İşte ben size yol gösteriyorum yol öğretiyorum size peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında böyle bir örneklik var o zeyt, o kurban olduğumuz delikanlı dil öğrenmenin tadına erince sonra süryanice öğrenecek. Sonra Farsçayı öğrenecek. 5-6 dil öğrendiği söyleniyor kaynaklarımızda. Bu dilleri de öğrenecek. Hep Efendimizin yanı başında bir yönüyle onun mütercimi gibi bir vazife icra edecek. Ve Kur'an'ın musaf haline getirilmesinde de en temel görevi o icra edecek. Kur'an böyle. Ya gelin sünnete hadislere. Şimdi biz. 100.000'i aşkın sahabi efendimizin varlığını biliyoruz ama 10.000'in 10 adını biliyoruz. 10.000 sahabi içerisinde de hadis rivayet eden sahabi sayısının 1300 olduğunu tespit edebiliyoruz. Sayılar biraz ihtilaflı olabilir ama genel kabul gören görüşü söylüyorum. 1300 sahabi bunların içerisinden özellikle 232 tane isim, Allah onlardan ebeden razı olsun. Allah onların ali olan mekanlarını daha da ali etsin. Güçlü amin deyin. Amin. Allah ne kadar sevapları varsa sevaplarını daha da ziyadeleştirsin. Amin. Onlar çok büyük insanlar. Peygamberin nefesini çağlardan çağlara taşıyan o 232 isim hepsi öyle de özellikle onlar. Onlardan 9 tanesi. Muksirin diye biliyorsunuz isimlendiriliyor. İsimlerini de bereket olsun diye size okumak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 5374. Abdullah İbni Ömer. Rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 2630. Enes bin Malik 2286. Anamız başımızın tacı Ayşe anamız 2.210, Abdullah İbn Abbas 1.660, Cabir Bin Abdullah 1.540, bir isim söylüyorum iyi tutun bunu aklınızda, Ebu Said El-Hudri 1.170, işimiz var Ebu Said El-Hudri ile şimdi, Abdullah İbni Mesud 800, Abdullah İbni Amur 740. Bunlar peygamberin mektebine kaç yaşlarında girmişler biliyor musunuz bu 9 insan 10, 12, 13, 14, 20 bu kadar 20'nin ötesi yok demek ki bugün sünnet dediğimiz hadis dediğimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına ait o önemli mesajları bize gençler ve delikanlılar taşımış. Zaten peygamberin günlerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yazan ve yazdığının tasdikini alan da bir delikanlı değil mi? Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma Allah hem ondan hem babasından razı olsun o değil mi? O delikanlılar gençler Kur'an'ı da taşımışlar bize sünneti de taşımışlar bize. Rivayetleri çoğaltabilirim vakit ilerliyor asıl söyleyeceklerim duruyor. Bu kadarıyla sınırlandırayım ama siz bilin ki gençlerin olmadığı sayfa peygamberin dünyasında yok. Hangi sayfayı açarsanız açın orada bir genç görürsünüz. Dedim ki Ebu Said El Hudri'nin adını unutmayın. Hicretin ilk günlerinde geliyor. Aynen Enes gibi geliyor. Anası Hazreti Enes'i getirdi. Öyle bir şey demedi ama öyle bir şey çıkıyor oradan. Eti de senin kemiği de senin ya Allah dedi. Dönüp arkasını bir daha da bakmadı Enes'e. Enes de bakmadı eve. Hatta Enes o başımızın tacı olan büyük insan. 10 yaşında bir çocuk evden kopuyor. Evimin olduğu sokağa girmemeye başladım diyor. Niye diyorlar? Eğer evimi görürsem özlerim iştiyak duyarım da peygamberin yanını terk ederim diye korktum onun için eve dönüp bakmadım bile diyor enesler nasıl olmuş nasıl yetişmiş buradan anlayın siz Ebu Said el-Hudri de böyle geliyor. Anası 13 yaşında getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesine koyuyor. Anası da büyük bir insandır. Katade İbni Numa'nın kız kardeşi Üneysa binti Ebu Halise'dir. Allah ikisinden de razı olsun. İkisi de çok büyük isimlerdir. Ebu Said el-Hudri'nin bizimle bir bağı da var. Onu da söyleyeyim parantez içerisinde bir bilgi olsun. İstanbul'da 27 sahabi olduğu söylenir de. Bunların tarihen sabit olanı iki tanedir. Onlardan birisi arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'dir. Bir diğeri de Ayvansaray'da olan Ebu Said El Hudri'nin kardeşi Ebu Şeyb El Hudri'dir. Diğer 25 için farklı rivayetler var. Onlar için ayrı bir bahis açar biraz daha farklı inceleriz. Dolayısıyla İstanbul'daki sahabi efendilerimizden bir tanesinin de kardeşi olarak Ebu Said el-Hudri bize bir şeyler söylüyor. Onun zamanıdır, onun zamanına ait bir tabloyu Beyhaki Şuabul İman isimli o güzel eserinde bize naklediyor. Diyor ki gençler girdiler Mescid-i Nebevi'ye böyle şu andaki gibi birden kalktı ayağa heyecanlandı ve şunu söyledi. Merhaba ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vasiyet ettiği gençler. Demek ki gençler peygamberin vasiyetiymiş ve bunu çok iyi anlayan birisi olarak Ebu Said el-Hudri bu sözü söylüyor. Merhaba ey bize Resulullah'ın vasiyeti olan gençler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere meclislerimizde size yer açmamızı, ve hadisleri size öğretmemizi emretti. Çünkü siz bizim halefimizsiniz. Yani arkamızdan gelenlersiniz. Ve bizden sonraki ehli hadis siz olacaksınız. Her genç bu manada peygamberin mektebinde yetişmiş olan bu büyük insan Ebu Said el Khudri'nin ifadesiyle peygamberin vasiyetidir. Zaten ne koyduk biz dersimizin adını? Resulullah'ın vasiyetleri devamı da var Yusuflar Meryemler Musaplar Esmalar o dört isim niye ona geleceğim ama bilin ki baştaki cümle peygamberi çok iyi tanıyan bir isim olarak Ebu Said el-Hudri'nin söylediği onun dilinden alınmış bir şey her genç bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vasiyetidir peki benim aziz kardeşlerim Niye biz serlevhaya başka birini değil de Yusuf aleyhisselamı Hazreti Meryem'i sahabe içerisinde özellikle de Musab'ı başımızın tacı ve Esma'yı çektik. Bunun önemli bir mesajı olmalı mesajı var nedir biliyor musunuz mesaja geçmeden bir şey söyleyeyim ikisi. Bizden önceki yani ümmeti Muhammed'den önceki nesilden ikisi ümmeti Muhammed'den. İkisi Kur'an'dan ikisi Kur'an cemaati olan sahabilerden. İkisi erkeklerden ikisi hanımlardan. Şuraya dikkat edin. İkisi bize duyguları terbiye ettirecek olan muallim ikisi bize davranışları terbiye ettirecek muallim daha da uzatabilirsiniz. Bunların özellikle öne verilmesi bizatihi bize yani gençlere ben de sizi sizin içine içinize kendimi katıyorum bize verdiği mesajlardan dolayıdır. Nedir o mesajlar? Yusuf demek, iffet demek, Meryem demek, metanet demek, Musa'b demek, temsiliyet demek esma demek hizmet demek şimdi anladınız mı genç demek ne demek böyle genç demek iffeti metaneti temsiliyeti ve hizmeti hayatında doğrultmuş adam demektir şimdi sizin vesilenizle bu abilerinize de bir şey söyleyeyim onların da gönlü kırılmasın her kim bu dört tane temel vasfı hayatında korur ve gereğini yerine getirirse, 93 yaşında bile olsa delikanlıdır Allah'ın izniyle. Misal mi istiyorsun? Aha işte arkamızdaki dağ Ebu Eyyub Ama ben özellikle gençlere, genç kardeşlerime bu dört tane isim üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Hazreti Yusuf'un üzerinden. Hazreti Meryem'in üzerinden, Hazreti Musab'ın üzerinden ve Hazreti Esma'nın üzerinden. Yusuf demek, İffet demek. Meryem demek de İffet demek değil mi? Öyle. Peki Meryem'e daha iyi yakışmaz mı İffet? Niye ille de Yusuf? Aslında Kur'an'a bakın. Düşmanların dilinden Hazreti Meryem'in İffet'i söylenir. Kucağında bebek. Ben İsrail'in içine geldiği zaman Ben İsrail'in o din adamları Ne dediler biliyor musunuz Aslında sen iffetsiz biri değildin Baban da böyle biri değildi Sonra söyleyeceklerini söylediler O ifade düşmanların Dilinden Meryem'in iffetinin Tasdikidir Nasıl iffetli olduğunu Cebrail karşısına insan suretinde Çıktığı zaman ki halinden de Biliyoruz Onun lakaplarından bir tanesi nedir O lakap. Fatma anamızın da lakabı olmuştur. Betül. Betül nedir? El değmemiş demektir. Daha da ötesi. Göz de değmemiş demektir. El değmemiş, göz değmemiş. Bu sıfatın sahibi Betül. Bir şey söyledim artık anlarsınız anlamazsınız. Sosyal medya dedikleri o çöplükte resimleri paylaşanlar şunu yapanlar bunu yapanlar buradan bir şey anlar mı anlamaz mı bilmem ama ben söylüyorum ortaya Betül bu demekmiş aslında iffet öğretirmiş Meryem anamız iffet adına da bir şeyler söylermiş ama bu kardeşiniz Yusuf aleyhisselamın üzerinden iffeti vermek istedi niye derdimiz var da onun için iffet dediğiniz zaman haya dediğiniz zaman Edep dediğiniz zaman ilk akla hanımlar gelir kızlar gelir. Erkek hiç iffet adına bir şey söylemez. Söylenmez de etrafta sizi tenzih ederek bir şey söyleyeyim. Eğer iki taraf Allah'ın hududuna aykırı davranmış bir şey yapmışsa o taraflardan hanım olan kısım daha fazla rencide edilir. Erkek eğer cahil bir zümre ise ki sokak öyle cadde öyle ne yazık ki onun yaptığı kahramanlık olarak takdim edilir. Ama ikisine de iffetsizlik diyor bunu bilin Kur'an. İkisine de yüz sopa diyor eğer bekarlarsa. Birine 80 birine 50 birine 100 birine 150 demiyor. İkisine de aynı cezayı öngörüyor. Çünkü ikisinin yaptığı da aynı şeydir. Öyleyse eğer iffet meselesinin erkeği kadını yok ikisi için de geçerlidir. Ondan dolayı da Yusuf aleyhisselam bize iffeti öğretecek bir isim olarak karşımızda durmalıdır. Kıssayı biliyorsunuz tekrar etmeme gerek var mı? Ahsenul kasas olan o büyük kıssayı rüyadan başlatır Kur'an sözü onun ta çocukken gördüğü rüyaya bir bakarsınız Yusuf kuyulardadır. Bir bakarsınız bir kaç dirheme satılan bir köledir. Bir bakarsınız kervancıların yanında Mısır'a giden bir köle olarak o yolculuğu tamamlamaktadır. Bir bakarsınız köle pazarlarında satılmaktadır. Bir bakarsınız onu Mısır'ın azizi satın alacaktır. Bir bakarsınız sarayın en gözde, en güzel. Şahsiyetlerinden biridir Öyle bir zeminde Öyle bir anda bir imtihana tabi tutuluyor Yusuf Büyük bir imtihan İnanın anlayabildiğimiz kanaatinde değilim ben Meseleyi üç pencere açalım mı beraber Meseleyi anlayalım ki Şu iffetsiz çağda iffet adına Hazreti Yusuf bize bir şeyler söylesin Hazreti Yusuf gençtir Yakışıklıdır Güzeldir, güçlüdür, insanlara baktığı zaman böyle kendine çekebilecek bir hali vardır. Bekardır, kendi memleketinden uzaktır, sarayın içindedir, karşı taraftaki kadın efendisidir. Bunca şeye rağmen yani her şey Yusuf'un aleyhinde iken Yusuf ben var olan Allah'tan korkarım deyip İffete ait bir tavır ortaya koyacaktır gelin Züleyha cephesine güzeldir binlerce insan ona bakmayı bile kendisi için bir ödül kabul eder arzuludur davet ondan gelmiştir ve o efendidir o anda ona red demek çok farklı şeylere mal olacaktır ama yine cevap red olacaktır Mekan çerçevesinden bakalım. Evdedirler. Kapılar kilitlidir. Mekanda müsaittir. Vallahi bu kadar şeye la diyebilmek adamı Yusuf eder işte. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu öyle herkesin altından kalkabileceği bir iş de değil. Ama Yusuf'u Yusuf yapan... Onun kıssasını ahsenul kasas yapan en güzel kıssa, en iyi kıssa yapan özellik işte budur. Bunca şeye rağmen iffet deyip iffet adına bir şeyler koyacaktır. Zindan beni onların beni çağırdığı şeyden daha sevgilidir diyecektir. Gömleğini önden yırttırmayacaktır, arkadan yırttıracaktır. Bu manada iffet adına... Aleme çok derin bir iz bırakarak gidecektir. İffet gençliğin en önemli vasfı olarak karşımızda duruyor. Metanet kolay mı Allah aşkına babasız doğur bir çocuğu? Allah sana desin ki al kucağına yürü Kudüs'e o kadar insanın içinde ne derlerse bir şey deme susma orucu tut. Ne derlerse de kundaktaki bebeği göster. Kim katlanabilir buna? Doğumu bile zor. O anda Hazreti Meryem'in ne hale girdiğini ayetlerden okuyoruz. Keşke toprak olsaydım unutulup gitseydim. Bu işler başıma gelmeseydi diyor başımızın tacı anamız. Ama metanet. Ama metanet öyle bir üst düzeyde ki. Bütün çağlara... Metanet adına bir şeyler söylüyor Gençler diyor Metanet olmazsa eğer genç kalamazsınız diyor Belki yaşınız genç olabilir Ama ihtiyarlanmış gibi davranabilirsiniz diyor İffet olacak yanında metanet olacak ki O basamaklar birer birer üçer üçer atlansın diyor Ya Musab temsiliyet diyor Sokaklar Müslüman görsün diyor her halinizle bu genç hangi mektebin talebesi densin diyor çok şey söylenir de bir şey söyleyeyim Hazreti Nesibe'ye imanı arz ediyor başımızın tacı olan zor işlerin zor davaların adamı olan Musab Nesibe anamız şöyle biraz bakıyor ona bu nasıl birisi diyor bu nasıl bir ahlak bu nasıl bir güzellik diyor. Akabe'de gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görünce Musab'ın büyüklüğünü Resulullah'ı görünce anladım diyor. Böyle bir talebenin böyle bir hocası olur diyor. İşte Musab temsiliyet adına bunu koyuyor ortaya. Onun ne yaptığını neler yaptığını bildiğiniz için hiç anlatmıyorum. Esma demek hizmet demek. 7 aylık hamileymişsin ne yazar? 2 ay sonra doğurabilirsin ne yazar? Zorlarsan erken doğurursun ne yazar? Eğer belindeki kuşağı çözersen o günkü Mekke'nin sosyal şartları içerisinde bu bir iffetsizlik ale, alameti olarak sayılır ne yazar? Varsın bana onlar iffetsiz desin eğer Risalet davasına feda edebileceğim bir kuşaksa onu da ben feda ederim diyecek Esma'dır. Esma öyle olduğu için işte zatun indir çifte kuşaklıdır. Hizmet adına çok şey söyler. Bunlar bize genç demek ne demek? Efendimiz hangi genci sever? Hangi genç risalet davasının gerçek manada bir adamı olur? Hangi gence Allah sevki ilahiyi farklı bir biçimde işletir? Murad-ı ilahinin ortaya çıkması için o gençte ne beklenir? Bunlara ait çok şeyler söyler. Bunları söyler, bunları emanet ettim size. Sizi asıl bir başka yere daha götüreyim. Şimdi benim aziz kardeşlerim, benim canım kardeşlerim peygamberin vasiyeti olan gençler size bir şey söylemek istiyorum ve samimi olarak söylemek istiyorum ne sizi farklı bir konuma taşımak için söylüyorum ne sizi dolmuşa bindirmek için söylüyorum ne başka bir şey için söylüyorum samimane bir biçimde Allah'ı da şahit tutarak bir şey söylemek istiyorum eğer biz adam olsaydık siz olurdunuz sizin şu andaki hayatlarınızdaki eksiklik bizim adam olmayışımızdan kaynaklanıyor. Evet ağaç yaşken eğilir ama bir tabir daha var. Bir ilke eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Siz bizim gölgelerimizsiniz. E biz nasılsak biz biliyoruz kendimizi. Şöyle biz yani şöyle kırkın üzerindeki insanlar olarak... Namaz olunca titreyecek insanlar olsaydık, ezanı duyunca hayatımız dursaydı, bir sabah namazını geçirdiğimiz zaman başımızı duvardan duvara vursaydık, helal haram konusunda biz hassas olsaydık, İffet adına bizim için farklı bir biçimde farklı bir seviye olsaydı. Ben inanıyorum ki siz çok daha iyi olacaktınız. Ve siz bizden daha iyi olacaktınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Allah'ı da şahit tutarak söylüyorum ki sizin şu anki haliniz bizim halsizliğimizden kaynaklanıyor. Ama benim size bir teklifim var. Bilmem kabul eder misiniz? Diyorum ki gençler gelin. 21. asrın ashabı kefi olun. Ashabı kefi olursanız eğer size örnek lazım değil, size baba da lazım değil, size de ana da lazım değil. Size muallim de lazım değil. Ashabı kefi, ashabı kef, Ashab kef yapan özellikleri anlatıyor biliyorsunuz o ilgili ayetler bize. Onlar Allah'a inan, inanmış, iman etmiş bir grup gençti. Ne başlarında onlara hakikati gösteren örnekler, muallimler vardı. Ne farklı farklı alıp da bir şekliyle hayatlarına taşıyacağı kaynaklar vardı. Ama onlar Allah'a inandılar. Öyle bir inandılar ki ashabı kef oldular. Allah onların üzerinden 300 küsür yıllık bir mucizeyi yaşattı. Kur'an'a ayet olarak onları yazdı ve onların şanını Onların imanını kıyamete kadar gelecek olan genç, yaşlı bütün Müslümanlara hatta bütün insanlığa örnek olarak gösterdi. Var mısınız ashabı kehf olmaya? İnşallah benim duam o. İsterim ki olasınız. İsterim ki olasınız da şu böyle adamsızlıktan, yüreğimizin tellerinin koptuğu, ferimizin tükendiği şu zamanda ashabı kefin yaptığı gibi bir iman hamlesi başlatasınız Allah onu nasip etsin size Amin. aziz kardeşlerim ashabı kef olabilmeniz için 5 tane cümle size vereceğim alacaksınız üzerinde biraz düşüneceksiniz biraz tefekkür edeceksiniz niye acaba bizim kardeşimiz bunları söylemiş olabilir niye başka bir şey değil de Bunları söyledi diye biraz düşünmeniz için size emanet etmek istiyorum. Öyle çok fazla bilinmedik cümleler de değil ama biraz düşünmeniz, tefekkür etmenizi canı gönülden arzu ederek size emanet etmek istiyorum. Nasıl ashabı kef olacaksınız? Bir, imanı iyice öğrenin, içselleştirin, kavrayın unutmayın hakiki imanı elde eden kainata meydan okur bir daha tekrar ediyorum imanı iyice öğrenin içselleştirin kavrayın unutmayın hakiki imanı elde eden kainata meydan okur İtiraz edin bana şunu söyleyin hocam hepimiz müslümanız İman etmişiz elhamdülillah sen neyin derdindesin ne kastediyorsun imanı öğrenmek ne demek bir soru sorayım cevap verin bakalım imanı biliyor muyuz bilmiyor muyuz Allah'a inandığımız için mi Müslümanız Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz Buyur. çok basit bir soru tekrar edeyim mi? Allah'a inandığımız için mi Müslümanız Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz düşünün ve ben size bir iddialı cümle söyleyeyim bir iddialı cümle söyleyeyim ispatını isterseniz de vereyim. Bugün İslam dünyası iman esaslarına inandığını sadece söz ile söylüyor. İman esaslarını tam anlamıyla içselleştirme adına ciddi problem yaşıyor. Biz iman ettiğimizi söylüyoruz ama ne kadar iman ettiğimizi inşallah ölmeden önce anlarız. İnşallah Allah bizi o halde huzuruna almasın. Ama inanın Allah'a iman konusunda problemimiz var. Ahirete iman söylüyoruz konuşuyoruz problem var. Kadere iman zaten gitti bir şey kalmadı. İman esaslarını götürdük hayatımızdan. Meleklere iman diyoruz ama neye inanıyoruz? Hangi melekler bilmiyoruz. İman hakikatleri adına hiçbir bilgimiz yok. Bir Allah'ı inkar eden insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman ben Allah'a inanmıyorum diyen insana Üç cümleyle Allah'ı ispat etmekten aciziz. Allah nasıl ispat edilir? Allah'a inanmayan bir insana ne söylenir? Bunları bilmeden biz konuşuyoruz. Ve biz şu anda birçok şeyi sadece takliden söyleyip duruyoruz. Ama iman esaslarını, iman hakikatlerini anlamadığımız için zemin çürük, çürük olduğu için... Hiçbir şey imanımızı arttırmıyor bizim ama hatırlayın o büyük insan bir genç bir delikanlı Cündüp bin Abdullah'ın o sözünü ne diyordu o yiğit insan görmüştü Kur'an'la haşır neşir olan gençlerden bir grubu sevinmişti sonra da şu sözü söylemişti gençler biz de Allah Resulü'nün ellerinde iman eden ve onun yanında yetişen gençlerdik. Vallahi peygamber bize iman, imanı önce öğretir sonra Kur'an'ı öğretirdi. Biz peygamberden önce imanı öğrendiğimiz için arkasından öğrendiğimiz her ayet bizim imanımızı arttırırdı. Ama şimdi bakıyorum sizlere siz imanı öğrenmeden Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Böyle olduğu için de bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Bizi resmetmiş biz böyleyiz. Çok bildiğimizi zannediyoruz çok rahat erişim olduğu için bilgiye bazı şeyleri bildiğimizin vehmine kapılıyoruz Ama sorgulayalım Hanzala gibi radıyallahu anh cennet deyince nasıl oluyor yüreğimiz cehennem deyince nasıl oluyor bir gece iyâke nâbudu ve iyâke nesta'in ayetini deyip de sabaha kadar gözyaşı döken. Allah'ım sen bu ayette yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz dedirtiyorsun bize. Acaba öyle mi ben sadece sana ibadet ediyor, sadece senden mi yardım diliyorum deyip muhasebesini yapsak. Bu manada sorgulasak iman nasıl olacak? Nasıl bir noktaya gelecek? Hakiki iman o zaman nasıl tahakkuk edeceğiz anlayacağız. Onun için ashab-ı kef olmak, devrin firavunlarına la diyebilmek, sadece ve sadece Allah'a bağlayabilmek kalbi ancak hakiki iman olur. Allah hepimize tattırsın. Amin. İki. İradenizi iyice güçlendirin, sağlamlaştırın, aşılayın. Unutmayın, iradenin hakkını veren gerçek bir mücahit olur. İradenizi iyice güçlendirin. Her kelimenin manası var, düşünün. Sağlamlaştırın, niye aşılayın? Demek ki irade aşıya ihtiyaç duyuyormuş. Aşılayın. Unutmayın iradenin hakkını veren gerçek bir mücahit olur. İradenin hakkını vermeyen zaten genç olamazsın delikanlı da olamazsın. Sana niye delikanlı dediler? Kan damarında deli deli koşuyor. Yemen farklı, içmen farklı, gezmen farklı, duygular farklı, istekler farklı, şehvet farklı. Her şey farklı sende bir farklı. İşte orada iradenin hakkını vermek. Set çekmek. İffet'in şöyle bir tanımı var unutma. İffet sadece namus demek değildir. İffet hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Bir daha söylüyorum. Hududullah'a yani Allah'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaktır. Dolayısıyla bir adam şehvette iffetli olabilir. Ama şöhrette iffetsiz olabilir. Bir adam şöhrette iffetli olabilir, şehvette iffetsiz olabilir. Bir adam ya ben çok iyiyim ama para görünce dayanamıyorum diyebilir. Onun iffet alanı o olur işte. Dolayısıyla sınır, o sınırlara riayet ederek yaşamak. Peki sınırlara riayet neyle mümkün? İradenin hakkını vermekle mümkün. İradenin hakkını vermek neyle mümkün? Nereden başlasak iradenin hakkını verebiliriz. Yorganı üstünden atmakla azizim. Yorganı üstünden atmakla. Bunu yapabilirsen başladın demektir. Hele bir de saatsiz başladın mı namaza uyanmaya? Sen ayağının altı öpüleceksin öpülecek adamsın. Sen orada işte vücudunun bedeninin hakkını... Bir şekliyle başladın vermeye. Ondan sonrası gelecek Allah'ın izniyle. İrade bir şekliyle farklı bir biçimde gelecek. Sana dünyaları verseler o iman ettiğin peygamberine verdikleri gibi ayı bir elime güneşi bir elime versen yine de ben bu davadan vazgeçmem diyecek kıvama getirecek. İnşallah oradan sonrası. İradenin hakkı bu. Önemli bir vahis. İnşallah bu konuda hassas olma adına Allah sana güç verecek, kuvvet verecek, musab gibi olup inşallah sokaklarda dolaşacaksın. Üç, salih ve sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Unutmayın, sadıklarla beraber olan sıddıklardan yazılır. Ashabı kef olmanın yolu bu. Sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Dedim ya her kelimenin bir anlamı var size bırakıyorum unutmayın sadıklarla beraber olan sıddıklardan yazılır ya kaziplerle beraber olan kimlerden yazılır Allah korusun kezzaplardan yalancılardan yazılır bunun başka yolu yok iki yol bu etrafındakilere bunun için bakman lazım çevren beni bozdu niye çevren seni bozuyor? niye çevreyi sen düzeltmiyorsun neden çevreyi düzelten sen olmuyorsun da hep bozulan sen oluyorsun ben şuna karşıyım Müslümanlar kendilerine ait okullar oluştursunlar medreseleri olsun oturdukları siteler olsun gittikleri yerler olsun dış dünyayla bağları kesilsin böylelikle de Müslümanlıklarını imanlarını korusunlar bu Sahabeyi biraz anlayan kardeşinizin anladığına ters bir şey sahabe şunu yapıyor biz diyor Müslümanların içinde durup ne yapacağız Müslüman olmuş zaten Allah imanı ona nasip etmiş biz dışarıya çıkalım ezan olmadığı yerlere gidelim. Müslüman olmayanlarla tanışalım, Müslüman olmayanlarla buluşalım, onlara ahlak adına, iman adına, hidayet nuru adına bir şeyler taşıyalım. Ne kadar dünyalarımız ayrı değil mi sahabeyle? Zaten sen savunmaya başladığın anda yani savunma refleksiyle kendini cam kavanozun içine almaya başladığın zaman tehlike başladı. Oradan biri gelecek atacak bir taş kırılacak kavanoz kalacaksın ortada. Ama sen çelik ne dedik Meryem'in vasfı metanet senin ilken sen onu edinmişsin üniversitesin bilmem hangi yerdesin ne yazar. Öyle bir iman var ki sende ezan okunduğu zaman hayat duracak sende farklı bir biçimde o iman yansıyacak ve insanlara sirayet edecek ya her buluştuğuna iman ekeceksin olacaksın hızır. Vardığın yerleri yeşerteceksin. Neyle olacak bu? Hakiki iman, sağlam bir irade, bir de imanı besleyeceğin sadık dostlar. Üç, geldik dörde. Dört, hedeflerinizi büyütün, kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın, hedefleri büyük olanın adımları da büyür. Adımları büyüyenin amelleri güzelleşir. Tekrar ediyorum yazan kardeşlerim için. Hedeflerinizi büyültün, kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın. Hedefleri büyük olanın adımları da büyür. Adımları büyüyenin amelleri güzelleşir. Şimdi benim bir genç kardeşim, "Ah bir üniversiteye gitsem" dese vallahi üzülürüm. Bir bitirsem üniversiteyi tamam bitir. E bir de evlensek onu da yaptın. Bir de iş güç sahibi daha ne isterim Allah'tan. Sen bunu istemekle Allah'tan hiçbir şey istemedin. Çok az istedin. Basit şeyler istedin. Allah'ın sana başka şeyler istediğin zaman ganimet olarak vereceğin şeyleri istedin. Sen sadece bahşişe razı geldin. Ana parayı ihmal ettin. Asıl anayı alacaktın ana sermayeyi ondan mahrum kaldın bak şişe razı geldin. Ya sen dünyayı isteseydin aynen isteyenler gibi. Ya sen yeryüzünün her coğrafyasına imanın nurunu götürmeyi isteseydin. Ya sen Allah'ım hiçbir tarafta senin ilahi kelmetullah sancağın boynu bükük kalmayacak gibi bir ideal isteseydin. Ya sen Ebu Eyyub El gibi İstanbul'u, Konstantiniye'yi o gün peygamber son sınır olarak belirledi. Orayı hedef olarak belli edip onu isteseydin. Ya sen başka bir şey isteseydin ne olurdu, nasıl bir hayat olurdu bilmiyorum. Ama isteyenlerin hayatlarının nasıl olduğu belli. Öyleyse eğer 21. asırda ashabı kef olmanın, en önemli yollarından bir tanesi de budur. Hedefleri büyütmektir. Öyle bir büyütme adımları da büyütecektir. Beşincisi ve sonuncusu. Sabrı kuşanın. Azık edinin. Donanın. Unutmayın. Sabreden kazanır. Sabreden zafere erir. Sabreden başarır. Sabreden hedefine kavuşur zor iş sabır ama yolda zor sabır azığın olmazsa yarı yollarda kalırsın onun için ne yap yap onu azık edin kuşanın azık edinin donanın unutmayın sabreden kazanır sabreden zafere erir sabreden başarır sabreden hedefine varır sen bu yolu ancak sabırla tamamlayabilirsin. Genç oldun sokak başka bir şey söylüyor. Cadde başka bir şey söylüyor. Televizyon başka bir şey söylüyor. Evet zor olan bir şey de var onu da söyleyeyim. Miladi 6. asırda haram Mekke'nin 3-5 evinde tepesinde bayrak olan evlerdeydi. Ama şimdi haram senin cebinde. Senin cebine kadar girdi o kadar yakın sana senin imtanın daha zor ama unutma iman ettiğim peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim deyip bize selam verdiği o meşhur rivayet var ya o rivayetin devamında Allah'ım dedi beni görmediği halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları biri on katıyla sevaplandır. Başka rivayetlerde yaptıkları biri elli katıyla sevaplandır dedi. İmtihanın zor olacağını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Öyleyse eğer böyle bir imkan da varsa önümüzde ne olacak gençler? Yusufları biz hep kitaplardan mı okuyacağız? Meryemler bize hep ayetlerde anlatılan kadınlar olarak mı kalacak? Musab deyince hep yüreğimizin, burunlarımızın telleri mi sızlayacak? Hep Musab 6. asırda mı aranacak? Esma deyince aklımıza sadece Ebu Bekir'in kızı Esma mı gelecek? Gelin, bunun böyle olmayacağını gösterin. Ortaya bir kamet koyun, o kametinizle de hem arşı alayı hem yerdekileri memnun edin. Yaparsanız eğer çok büyük müjde var. Müjdeyi veren Efendimiz Aleyhisselatu vesselam onlarca şey söylüyor da bir müjde şudur. İnşallah o hiçbir gölgenin olmadığı günde gölgelerin tamamen kaybolduğu o günde arşın gölgesindeki yedi sınıftan biri olacaksınız. Müjdeyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ne anlıyorsunuz arşın gölgesini? Ne anlıyorsunuz? Güneş 50 derecede tepede duruyor, beyni kavuruyor. Sen de buldun bir tane bina, binanın gölgesi var, girdin orada biraz serinledin. Böyle mi anlıyorsun? Böyle anlıyorsan yanlış anlıyorsun. Ya nedir arşın gölgesi? Bilmiyorum. Bilsem inanın söylerdim size. Ama bildiğim bir şey var ki bizim anladığımız gölge değil. Bu başka bir şey. Bu peygamber aleyhissalatü vesselamın bir beşer olarak beşeriyetin varacağı en önemli ödüllerden biri olarak bize söylediği bir şey. Bu sadece güneşten kaçıp serinleyeceğimiz bir yer değil bunu bilin. Orası arşın gölgesi. Orası arş-ı alanın yere vurduğu gölge. Nasıl bir hal nasıl bir tat ancak tadanlar bilir. Allah bizi tadanlardan esin. Amin. Benim son sözüm şu biliyorum. Allah bu insanlığa bir şekliyle imanın tohumlarını ekecek. Ben yapsam yapmasam sen yapsan yapmasa başka biri yapsa yapmasa gün gelecek Allah nurunu tamamlayacak. Şuna da biliyorum şunu da iyi biliyorum. Gün gelecek her çadıra kıldan tüyden yapılan her çadıra kerpiçten kiremitten yapılan her eve nasıl anlayalım bunu şöyle anlayalım her göktelene her saraya her villaya her eve izzet ile ya da zillet ile o adına kurban olduğumuz at Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girecek o söylüyor iman ediyoruz değil mi olacak benim derdim olacak da şöyle bir Yer açsam şöyle birilerinin yanına bir dokunsam kol kola versem de o yükselecek İslam binasında bir yer edinsem kendime ben de tutsam bir yerden ve o yükselecek binanın içerisinde benim de terim olsa ben de oraya bir damla bir şey akıtsam ben de bir şey yapsam da o harcın içerisinde benim de emeğim olsa derdimiz o, o olmalı ama biliyorum ki bu olacak. Bir şey daha biliyorum biliyorum ki insanlığa İslam'ın mesajları benim bu çatlak sesimle bu kürsülerin işgal edilmesiyle ulaşmayacak. Onu da biliyorum samimiyetle bunu da biliyorum ama bir şey daha biliyorum biliyorum ki eğer 17 yaşında 18 yaşında 20 yaşında gençler sizler anlatan değil yaşayan olup şu sokakların her bir başından fuhşiyat aktığı şu ortamda her taraftan iffetsizliğin fışkırdığı şu ortamda imanı yaşama adına ızdırap içerisinde olursanız siz yapacaksınız Allah sizin ellerinizle yapacak siz ashabı kef olun biz de sizin kıtmiriniz olalım size kıtmir lazım ben ona dünden razıyım. Allah sizi asabı kef beni de sizin kıtmiriniz etsin. Allah sonuna kadar iman yolunda aşkımızı heyecanımızı arttırsın. Allah bizim ruhumuzu yolunda alsın. İmanla yüzüne huzuruna varabileceğimiz onun huzuruna varacağımız amellerimizi çoğalsın. Ve bizi mahcup olanlardan pişman olanlardan. Son günlerde eyvah de, diyenlerden etmesin. Amin. Gençliğini tüketenlerden etmesin. Amin. Üretenlerden etsin. Amin. Yusufça iffeti temsil ettirsin sizlerde. Meryem'in metaneti sizin metanetiniz olsun. Musab ah Musab. Musabça temsiliyet hayatlarınızla dirilsin. Amin. Esma'nın hizmeti hizmetiniz olsun. Amin. Allah sizi muhafaza etsin. Amin. Sizi melekleriyle korusun Amin. size bu manada öyle bir sahip çıksın ki ellerinizi hiçbir zaman bırakmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.